Semavi kitaplara iman. 40 Güce Allah insanlara yine insanlardan peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bir kısmına da kendi emirlerini ve yasaklarını, kendisine ibadet şekillerini öğreten kitaplar indirmiştir. Bu kitaplardan bir kısmına suhuf denir. Bunlar birkaç sayfalık kitaplardır. Kitaplardan dördü de büyük kitaplardır. İnişleri şöyledir. 10 sayfe Hz. Adem'e, 50 sayfe Hz. Şit'e, 30 sayfe Hz. İdris'e, 10 sayfe Hz. İbrahim'e verilmiştir diye rivayet edilir. Büyük kitaplara gelince... Tarih sırasına göre bunlardan birincisi Hz. Musa'ya verilen Tevrat'tır. İkincisi Hz. Davut'a verilen Zebur'dur. Üçüncüsü Hz. İsa'ya verilen İncil'dir. Dördüncüsü de bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Allah bu kitapları vahiy yolu ile göndermiştir. Ya Cibril-i Emin adındaki bir melek aracılığıyla bildirmiş yahut başka bir şekilde ilham etmiştir. Bu kitaplara ilahi kitaplar denildiği gibi taşıdıkları yüksek vasıftan dolayı semavi kitaplar ve Cibril-i Emin aracılığıyla indirilmiş olduklarından da münzel kitaplar denir. 41. Yüce Allah'ın bütün kitaplarına iman etmek her mümin için farzdır. Biz bugün diğer milletlerin ellerinde bulunup da semavi oldukları söylenen kitaplara değil de Allah'ın aslen peygamberlerine göndermiş olduğu kitapların tümüne iman ederiz. Çünkü Kur'an'dan başka olan kitaplar değişikliğe uğramışlardır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir sözü zamanımıza kadar değişmediği gibi kıyamete kadar da değişmeyecektir. Çünkü Allah onu değişiklikten koruyacağını yine Kur'an'da bildirmiştir. Bütün semavi kitaplar insanlar için birer rahmet olmuşlar ve hak yolu göstermişlerdir. Onun için hepsine iman etmek zorundayız. Bu kitaplardan herhangi birini inkar etmek hepsini inkar etmektir. Gerçek mümin o kimsedir ki Yüce Allah'ın bütün kitaplarına inanır. Yüce Allah'ın en son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e sarılır ve onun hükümlerini gözetmeye çalışır. 42 Bugün Kur'an-ı Kerim'den başka diğer semavi kitaplar tüm olarak yeryüzünde mevcut değildir. Aradan asırlar geçmiş ve birçok milletler tarihe karışmış olduğundan kitapların birçoğu tamamen kaybolmuş, bir kısmı da büyük değişikliklere uğrayarak ilahi vasıflarını kaybetmişlerdir. Bugün elde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil nüshalarından hiçbiri yüce Allah'ın Musa'ya, Davut'a ve İsa'ya indirmiş olduğu kitapların aynı değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim asliyetini olduğu gibi korumaktadır. Bir kelimesi bile değişikliğe uğramamıştır. 43. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri daha başlangıcından bizzat Hazreti Peygamber Efendimiz tarafından ezberlenmiş olduğu gibi ashabın birçokları tarafından da ezberlenmiş ve yazılmıştı. Hazreti Peygamber'in ahirete göçmesinden sonra Hazreti Ebu Bekir bütün ashab-ı kiram huzurunda Kur'an'ın bir nüshasını yazdırarak onu değişiklikten korumuştu. Hz. Osman'ın halifeliği zamanında da asıl kitaptan yeterince yazdırılarak büyük İslam şehirlerine birer nüsha gönderilmişti. Bunların her birine musafı şerif adı verilmiştir. Daha sonra bütün musaflar bu asıllara göre aynen yazıla gelmiştir. Her asırda yüz binlerce musaf-ı şerif yazılmış, ayrıca Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra ezberleyen binlerce hafız yetişmiştir. Bu özellik semavi kitaplar arasında yalnız Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur. Diğer kitaplar belli bir kavme ve belirli bir zamana ait olarak peygamberlere indirilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim ise bütün insanlık alemine ve bütün asırlara mahsus olarak peygamberimize indirilmiştir. Onun için bu kitabın Allah tarafından korunması bir hikmet gereği olmuştur. 44 Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti bile değişikliğe uğramayarak aslı üzere kalması öyle bir gerçektir ki bunu bir kısım müsteşlikler, şarkiyat ilimleriyle uğraşanlar bile insaf göstererek Doğrulamaktadır Bunun aksini iddia edenler Müslümanlık aleyhine Propaganda yapan Siyasi maksatlı ve Körü körüne batıla Saplanmış kimselerdir Bugün Kur'an-ı Kerim Her yabancı dile tercüme edilmiş durumdadır Bu diller arasında Türkçe, Farsça, Hintçe Almanca, Fransızca İngilizce Rusça Felemenkçe ve Çince'ye tercüme edildiği gibi Cava, Bengal ve Malay dillerinde de tercümeleri vardır. Sonuç olarak bugün Kur'an-ı Kerim'in ilahi ifadeleri bütün beşeriyetin kulaklarına çarpıp durmaktadır. İnsanlığı bir kardeşlik ve bir selamet, mutluluk üzere toplanmaya çağırmaktadır. Kur'an bütün alemler için bir uyarıcı bir zikirdir. Kalem suresi 52. ayet. Semavi kitaplara olan ihtiyaç 45. Varlıkları ile insanlık alemine şeref vermiş olan peygamberler çok önemli olan elçilik ve peygamberlik görevini yerine getirebilmek için Kendilerine Yüce Allah tarafından talimat verilmiş olması gerekir. İşte bu talimat peygamberlere semavi kitaplarla verilmiştir. Semavi kitaplar Yüce Allah'ın insanlar üzerinde uygulanacak birer kutsal kanundur. Allah insanlara haklarını ve görevlerini bu kanunlar yolu ile bildirmiştir. Peygamberlerin dünyadaki hayatları geçicidir peygamberlerin ümmetlerine bildirdikleri ilahi hükümlerin devamı ancak bu kitaplar sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bu kitaplar olmasaydı, insanlar yaratılışlarındaki hikmetten, üzerlerine düşen görevlerden, kavuşacakları ahiret nimetlerinden ve felaketlerinden habersiz kalırlardı. Yaşayışlarını düzene sokacak ilahi prensiplerden, mahrum kalırlardı özellikle kutsal ayetleri okumak onlarla ibadet etmek onlardan öğüt almak ve onlarla gerçeği anlayıp tehlikeli görüşlerden kurtulmak şerefinden ve mutluluğundan uzak kalmış olurlardı